15. Özellik Medine'deki Yahudi Varlığı ve Sona Erişi Medine'deki Yahudi Varlığı İslam Devleti'nin kuruluşundan sonra resmen kabul edilmiş ve bu durum, Peygamber Efendimizin Yahudilerle yaptığı antlaşmanın bentlerinde belirtilmiştir. Bu antlaşmalarda Medine toplumunun Müslim ve Gayrimüslim olan grupları arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Bu antlaşmalardaki Yahudilerle ilgili bölümler onların hak ve hukuklarını açıklaması bakımından yeterlidir. Bu bölümler bu merhalenin ilk özelliğinde belirtildiği için tekrar açıklanmasına gerek görülmemiştir. İslam Devleti'nde Yahudi varlığının resmen kabul edilişi Yahudilerle yapılan antlaşmanın bentleri Yahudi toplumlarından iki zümreyi ele almaktaydı. Birincisi, büyük kabile toplumuna bağlı olan küçük Yahudi toplumları. Muharip oldukları sürece Yahudiler, müminlerle beraber infakta bulunacaklardır. Kabile üzerine düşen harp nafakaları, Müslüman, müşrik veya Yahudi, o kabilenin tüm fertlerine dağıtılacaktır. Her Yahudi toplumu hakikatte büyük kabilenin bir parçasıdır. Kabileye müttefik olabilirler ve kabileleri dolayısıyla müminlere müttefik olabilirler. Antlaşmaya uymayıp zulmeden ve kötülük yapanlar kendilerini ve kendi ailelerini helak etmiş olurlar. Bu küçük toplumlarda durum organize edilmeden bırakılamazdı. Fertlerinden biri dahi olsa toplumun zarar görmemesi gerekirdi. Antlaşma aynı hakları Avfoğulları Yahudileri ve diğer bütün kabileler için geçerli kıldı. Sonra Yahudi öbeğinden olanları da kendileri gibi kabul edip bunu aşağıdaki genel çerçeve içerisinde ele aldı. 1- Kötülükler ortadan kalkmalı, sadece iyilik yapılmalıdır. 2. Bunlardan kimse Muhammed Aleyhisselam'ın izni olmadan Medine'den çıkamaz. 3. Kimse yarasının intikamından alıkonulamaz. 4. Muharip oldukları müddetçe Yahudiler müminlerle beraber infakta bulunacaklardır. İkincisi, Büyük Yahudi toplumlarının durumlarını ele almaktadır. Bunları en yakın terimle siyasi müttefikler olarak nitelendirebiliriz. Burada söz konusu olan Yahudiler büyük toplumlar halindedirler. Antlaşmayı bozmaları halinde ortadan kaldırılabilmeleri için savaş ve kuşatma gereklidir. Kendilerine has yönetim ve otoriteleri, arazileri, kaleleri ve yerleşim bölgeleri bulunmaktadır. Özellikle Yahudileri ilgilendiren antlaşma bentleri çok kısa olmalarına rağmen çok önem taşımaktadırlar. Biraz önce belirttiğim şu bent, muharip oldukları müddetçe Yahudiler, müminlerle beraber infakta bulunacaklardır, küçük Yahudi toplumları için nafaka durumlarını belirlemektedir. Yahudilerin nafakaları kendilerine, Müslümanların nafakaları da kendilerinedir. Önceden de gördüğümüz gibi küçük Yahudi toplumları genel olarak içerisinde bulundukları kabilelerinin yapısına dokunan zarar miktarınca nafakaya iştirak etmektedirler. Fakat yukarıda belirttiğimiz ikinci maddede büyük Yahudi toplumlarının Yesrib ve Kureyş'ten olan bütün Müslümanların katıldığı ölçüye eşit olarak nafakaya katılmaları öngörülmektedir. Yahudilerin nafakaları kendilerine, Müslümanların nafakaları da kendilerinedir ve bu antlaşmayı yapanlara savaş açanlara karşı birbirlerine yardımcı olacaklardır. Kureyş ile Yahudiler arasında eskiye dayalı hiçbir anlaşmazlık, kan veya intikam yoktu. Fakat Kureyş Müslümanları tehdit altına aldığı zaman bu davranışıyla bütün yesribi tehdit etmiş oluyordu. Bundan dolayı Medine yöneticileri kendilerinden yardım talebinde bulundukları zaman Yahudiler bu talebe icabet etmek zorundaydılar. Resulullah Aleyhisselam'la yapılan antlaşmadan sonra resmi bir şekle giren Yahudi varlığı bu durumu Peygamberin yaşadığı dönem boyunca sürdürebilirdi. Fakat esas itibariyle Yahudilerin tabiatı Antlaşmaları bozmak ve azgınlık yapmak olduğundan neticede bu antlaşmayı da bozmuşlar ve bunun ışığı altında da cezalandırılmışlardır. Şimdi durumlarını tafsilatlı bir şekilde ele alacağız. Kaynuka oğulları i̇bn İshak şöyle diyor. Kaynuka oğulları ile ilgili olaylardan birinde, Resulullah Aleyhisselam Kaynuka oğullarının tümünü Kaynuka oğulları çarşısında topladı ve onlara, Ey Yahudi milleti! Allah'ın Kureyş üzerine indirmiş olduğu ceza gibi bir cezanın sizin de üzerinize gelmesinden sakının ve Müslüman olun. Şüphesiz benim Allah katından gönderilmiş olan bir peygamber olduğumu biliyorsunuz. Bunu kitaplarınızda ve Allah'ın size vermiş olduğu ahitte bulmaktasınız, dedi. Yahudiler de, Ey Muhammed! Sen bizi kendi milletin gibi mi bellersin? ''Savaştan bir şey anlamayan bir milletle karşı karşıya gelip onlardan bir fırsat elde etmen seni aldatmasın. Vallahi eğer biz seninle savaşacak olursak o zaman bizim nasıl insanlar olduğumuzu anlarsın.'' dediler. i̇bn Hişam diyor ki, Kaynuka oğullarının olaylarından biri de Araplardan bir kadın kendisine ait bir takım eşyayı Kaynuka oğullarının çarşısına gelip satmıştı. Sonra da çarşıda bir kuyumcunun dükkanında oturdu. Yahudiler yüzünü açması için kadına baskı yapmaya başladılar, kadın da reddetti. Bu arada kuyumcu, kadının eteğinin bir ucunu gizlice sırtına bağladı ve kadın ayağa kalktığında avret yerleri göründü. Yahudiler gülmeye başladılar. Kadın da bu çirkin hareket karşısında bağırdı. Olaya şahit olan Müslümanlardan biri hemen atılarak kuyumcuyu öldürdü. Kuyumcu da Yahudiydi. Yahudiler de Müslümanın üzerine atılıp onu öldürdüler. Bunun üzerine Müslümanlar Yahudilere karşı ayaklandı. Böylece Müslümanlarla Kaynuka oğulları arasında çatışmalar başlamış oldu. Yahudilerle olan ilk karşılaşma propaganda ve tehdit sınırlarını aşmıyordu. Resulullah Aleyhisselam'a ve onun davetine karşı aşağılık bir tavır takınmışlardı. Kur'an-ı Kerim açıkça onların ayıplarını ortaya çıkarmış, iftiralarına ve yalanlarına cevap vermiştir. Kur'an-ı Kerim bunun örnekleriyle doludur. Bakara Suresinin ilk cüzünün aşağı yukarı tamamı, onların asılsız iddialarını ve yalan sözlerini çürütmektedir. Allah katından onlara, kendilerinde olanı tasdik eden bir kitap geldiği zaman, ki onlar bundan önceleri inkar edenlere karşı ellerindeki kitabı açıp, kendilerine yardım geleceğini vaat eden yerleri göstererek yardım gelmesini beklerlerken, Bildikleri gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerine olsun. Allah'ın kullarından dilediğine bol ihsanından indirmesini çekemeyerek Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerini kötü bir şey karşılığında sattılar. Bu yüzden gazap üzerine gazaba uğradılar. Kafirlere alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine inanın denildiğinde ''Bize indirilene inanırız.'' deyip ondan sonra gelen ve ellerinde bulunan Tevrat'ı tasdik eden Kur'an'ı inkar ederler. Onlara ''Eğer inanıyor idiyseniz niçin daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz?'' diye sor. ''Andolsun ki Musa size mucizeler getirdi. Sonra ardından kendinize zulmederek buzağı tanrı olarak benimsediniz.'' Sizden kesin söz almış ve Tuğru tepenize kaldırmıştık. Size verdiğimize kuvvetle sarılın ve dinleyin demiştik. İşittik ve karşı geldik dediler de inkârları yüzünden buzağı sevgisi kalplerine sindirildi. Ey Muhammed! De ki, eğer inanmışsanız imanınız size ne kötü şey emrediyor. Bakara Suresi 89-93 Resulullah Aleyhisselam'ın karşısında böyle açık bir küfürle durdular ve bunun yanında Müslümanlar arasında fitne ateşini alevlendirmek için gizlice entrikalar çevirip bir sürü yalan uydurdular. Şahs İbni Kays'ın Evs ile Hazreç arasında fitneyi uyandırması gibi, Allah'ın ayetleriyle istihza eden ve Ebubekir radıyallahu anh'in kendini tutamayıp vurduğu Yahudi ahbarları gibi,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 Ali İmran Suresi 186 İkinci karşılaşma ise Bedir gazvesinden sonraydı. Bedir'de Müslümanların galip gelişiyle Kaynuka oğullarının kalplerini kin bürümüştü. İlk sürtüşmenin onlarla olmasında hiçbir gariplik yoktu. Çünkü onlar Medine'de kendi isimleriyle anılan bir mahallede oturuyorlardı. Çoğu kuyumcu, demirci ve kapkacak yapımcısıydı. Bu sanatlarla uğraştıklarından dolayı her birinin kendine ait savaş aletleri vardı. İçlerindeki savaşçıların sayısı 700'ü buluyordu. Medine Yahudilerinin en cesaretlileriydiler. Yahudilerle yapılan sözleşmeyi ilk bozanlar da onlardı. Müslümanlar Bedir'den döndükten sonra Yahudiler taşkınlık yapıp Resulullah Aleyhisselam'la aralarında olan ahdi bozdular. Bunun üzerine Resulullah onları Kaynuka oğullarının çarşısında topladı ve Ey Yahudi milleti! Allah Kureyş'in düştüğü musibet gibi bir musibete sizi de düşürmeden önce Müslüman olun. Vallahi siz şüphesiz benim Allah'ın elçisi olduğumu biliyorsunuz dedi. Onlar da Ey Muhammed! Karşılaştığın durum, galip gelmen seni aldatmasın. Sen tecrübesiz ve savaştan anlamayan bir milleti malûb ettin. ''Bize gelince vallahi biz savaş ehliyiz. Bizimle savaştığın takdirde şimdiye kadar bizim gibileriyle savaşmadığını anlayacaksın.'' dediler. Resulullah Aleyhisselam Kaynuka oğulları Yahudilerine karşı cephe açılmaması için bir barış girişiminde bulunmuştu. Bu girişimde gizli bir savaş uyarısı da vardı. Bu da Yahudilerin Müslümanlara karşı cüret edememeleri ve onlara ani baskın yapmamaları içindi. Fakat Yahudilerin kendilerine olan güven ve gururları son haddine varmış, Müslümanlara karşı düşmanlık belirtileri göstermeye başlamışlardı. Kışkırtma ve sürtüşmelerinde oldukça ileri gittiler. Kargaşalık çıkarıyorlar ve Müslümanları alaya alıyorlardı. Çarşılarından geçen her Müslümana eziyet ediyorlardı. Bu durum Müslümanların kadınlarına sataşmaya başlamalarına kadar devam etti. Söz konusu karşılaşmadan sonra savaşmaya hazır olduklarını ilan ettiler. Hatta kendileri Müslümanları savaşla tehdit ettiler. Durum böyle olmasına rağmen antlaşmayı ilk bozan taraf olmamak için Resulullah Aleyhisselam sabretti. Söz konusu karşılaşmada da yumuşak ve sert sözler kullanarak bu bozguncu ve kindar tutumlarından vazgeçmelerini kendilerine anlattı. Fakat bütün bu uğraşlar faydasız kaldı. Böyle bir durumda İslami hareketin ve İslam devletinin üzerine düşen görev, müttefiklerine karşı çok uyanık olmaktır. Arada fikir anlaşmazlığı söz konusu olduğu müddetçe yapılan ittifak geçici anlamına gelir. Yapılan ittifak, müttefikin menfaatine dayalı demektir. Böyle bir ittifakın devamlılığı sağlayacak sağlam temelleri yoktur. Allah yolunun davetçileri, müttefiklerin İslami harekete sundukları antlaşmaları hatırlamak suretiyle bütün fırsatlardan istifade etmelidirler. İslami hareketin kuvvetli olan müttefiklerine karşı sadece antlaşmaya güvenmeleri caiz değildir. Çünkü karşı taraf her an için uygun bir fırsatı yakalayıp hücuma geçebilir. İslami hareket yaptığı ittifaklarda her an için düşmanlarından böyle bir tehlikeye maruz kalabilir. Düşman kuvvetlidir ve yeryüzündeki yerini pekiştirmiştir. Müslümanların gafletle avlanmamaları için her an bilinçli ve uyanık olmaları, devamlı bir hazırlık içinde olmaları vaciptir. Olayların patlak vermesine neden olan hadise, Yahudilerin yüzünü açmasını teklif edip bunu reddeden Müslüman kadının hadisesidir. Yahudiler gizlice bu kadının eteğinin ucunu sırt tarafından elbisesine bağlamışlar, Kadın ayağa kalktığında avret yerleri görünmüş ve yardım istemiştir. Netice olarak bir Yahudi bir de Müslüman öldürülmüştür. Müslümanın öldürülmesi şahsi bir olay değildi. Genel olarak Yahudilerin eğilimlerini gösteren bir olay ve antlaşmayı bozmanın bir çeşit ilanıydı. Eğer şahsi bir olay olsaydı tedavisi mümkün olurdu. Katil öldürülerek meseleye son verilirdi. Fakat cüret edip Müslümanı öldürenler bir grup Yahudi idi. Allah Teala şu kavlini indirdi: Eğer bir topluluğun antlaşmaya hıyanet etmesinden korkarsan, sen de onlara karşı aynı şekilde davran. Doğrusu Allah hainleri sevmez. Enfal Suresi 58. Resulullah Aleyhisselam Ayet-i Kerime'nin savaşı gerektirdiğini anladı ve Kaynuka oğullarının antlaşmaya hıyanet etmelerinden korkuyorum diyerek Bedir gazvesinden 20 kösür gün sonra Şevval ayının ortalarında cumartesi günü Kaynuka oğullarının üzerine yürüdü. Kaynuka oğullarının her an bir kalleşlik yapmaları mümkündü. Eğer Müslümanlar onların işlemiş oldukları cerimeye sussalardı bu, kendilerinin zayıf olduğu anlamına gelir ve netice olarak da her an savaşa maruz kalabilirlerdi. Savaştan başka hiçbir seçenek yoktu. Madem ki savaşılması gerekiyor, savaşa ilk başlayanlar da Müslümanlar olmalıydı. Resulullah Aleyhisselam onları İslam'a davet ettiğinden beri, onların hıyanetlerine karşı onlar gibi davranıyordu. Neticede, ani ve hızlı bir ordu manevrasından sonra Yahudiler, ev ve kalelerinde mahsur kalmışlardı. En hüzün verici olay da günümüzde Müslümanlar derin uykularında yatarken Yahudilerin bu planı uygulamasıdır. Yahudilerle Filistinliler arasında yapılan ateşkes anlaşmaları sadece bozulmak için yapılmış antlaşmalardır. Avrupa'da bir Yahudi öldürülüyor, bir bakıyoruz Yahudi ordusu ilerleyerek Beyrut'u kuşatma altına alıyor ve bütün durumu değiştiriyor. Kureyza ve Nadir oğullarının Kaynuka oğulları kuşatmasına karşı sessiz kaldıkları gibi görüyoruz ki bütün Araplar, Arap devletleri ve orduları Filistinlilerin kuşatılması karşısında haince susuyorlar ve Filistinleri yalnız başlarına ölüme terk ediyorlar. Günümüzdeki Yahudilerin tarihteki hezimetlerinin intikamını aldıklarından kesinlikle eminiz. Günümüz Yahudileri Resulullah Aleyhisselam'ın Yahudileri öldürürken kullandığı taktikleri kullanmaktadırlar. Müslümanlığı terk eden Araplara gelince, onlar da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zamanındaki Yahudiler gibi zillet içinde ve aşağılıktırlar. Müslüman bir kadının ırzı, düşmana karşı şiddetli bir savaşın alevlenmesi için yeterliydi. Yahudilere karşı yapılan ve sonuçta boğazlanmak üzere teslim olmalarıyla biten 15 gün devam eden kuşatma, Müslüman bir kadının avret yerlerinin Yahudiler tarafından açılmaya maruz bırakıldığı için yapılmıştır. Hatta diyebiliriz ki kadının Yahudilere yüzünü açmamakta ısrar etmesi üzerine yapılmıştır. Günümüzde de bu tür davranışlar İslam düşmanları tarafından kendi ülkemizde sürekli tekrarlanmaktadır. Bütün bunları tarihsel bir bağlam içinde her Müslümanın önce kendi zihninde iyice bir irdelemesi gerekmektedir. Kuşatmanın neticesinde Yahudiler öldürülmeye hazır bir vaziyette Resulullah Aleyhisselam'ın hükmü altına girmişlerdi. Eğer Abdullah İbni Ubey duruma müdahale edip hayatlarını korumamış olsaydı, kadınları ve çocuklarından başka kimse kalmayacaktı. Sonunda Resulullah kendilerine Medine'yi terk etmelerini emretti. Siyer kitapları Abdullah İbni Ubey'in bu tavrını ve Yahudilerle yaptığı işbirliğini açıkça yazmaktadır. Aynı zamanda Yahudilere dostluktan arınan ve Allah'ı, Resulünü ve Müslüman cemaati kendisine dost edinen Ubade İbni Samit'in yüceliğini de yazmaktadır. Kaynuka oğullarının Medine'den çıkışından sonra Müslümanlar yeni cephanelik, silah, mal ve harp aletleri elde etmişler, aralarında oturan, antlaşma ve sözleşme tanımayan azgın bir düşmanı yok etmişlerdir. Hiç şüphe yok ki bu askeri hareket Kötülük yapmaya niyetli olan diğer Yahudi toplumlarını etkisiz bırakmış, Kureyza ve Nadir oğullarını Müslümanlara karşı gelmekten korkar ve çok uyanık bir duruma getirmiştir. Kur'an-ı Kerim bu olguyu çok ince bir şekilde belirtmiş, İslami hareketin kuvvetli ve keskin bir darbesinin diğer düşmanları ve özellikle de antlaşmayı bozanları nasıl bir korku içine sokacağını açıklamıştır. Allah katında. Yeryüzünde yaşayanların en kötüsü inkar edenlerdir. Onlar artık inanmazlar. Ey Muhammed! Antlaşma yaptığın kimseler sonucundan sakınmayarak antlaşmalarını her defasında bozarlar. Savaşta onları yakalarsan arkalarındakilere ibret olacak şekilde darmadağın et. Eğer bir topluluğun antlaşmaya hıyanet etmesinden korkarsan, sen de onlara karşı aynı şekilde davran. Doğrusu Allah hainleri sevmez. İnkar edenler asla üstün geldiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar sizi aciz bırakamayacaklardır. Ey inananlar! Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar Allah'ın düşmanları ve sizin düşmanlarınızı ve bunların dışında Allah'ın bilip sizin bilmediklerinizi yıldırmak üzere kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda sarf ettiğiniz her şey size haksızlık yapılmadan tamamen ödenecektir. Enfal Suresi 58 Bu ayetler Kaynuka oğulları hakkında nazil olmuştur. Bedir gazvesi ile Kaynuka oğulları vakası arasında yaklaşık 20 gün vardır. Sanki Yahudilerle Müslümanlar arasındaki bir savaşa askeri direktifler verilmiş gibidir. Allah katında, Yeryüzünde yaşayanların en kötüsü Yahudilerdir. Antlaşmayı bozanlar onlardır. Krizin devam etmesine sebep yine onlardır. Öyleyse onlara karşı meseleyi kökünden halledecek ve onlardan sonra gelen düşmanları ve onların dostlarını sindirecek bir savaş yapılması gereklidir. İşte günümüzde de İslami hareketin bazı grupları tağutlara karşı savaş ilan ettiği zaman kuvvetli, aziz ve düşmanları ürkütücü bir heybet kazandığını, kendilerine karşı olan grupların onlarla antlaşma içerisine girmeye çalıştıklarını görüyoruz. İslami hareketin bütün ümidi, tağutun pisliklerinden kurtulmaktır. Tağut, ne kadar azgın ve zalim olursa olsun, Müslümanların öç ve intikamından korkmakta, bundan dolayı hapishaneleri Müslümanlarla doldurmakta, evleri yıkmakta ve güven içerisinde yaşamakta olan Suçsuz insanları boğazlamaktadır. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar, Müslümanların öcünü temsil edecek büyük bir operasyona maruz kaldıkları zaman bu darbenin heybetinden bütün güçleri dağılacaktır. Nadir oğulları. Peygamber Aleyhisselam'ın hicretinden 37 ay sonra Rebiülevvel ayında Nadir oğulları gazvesi oldu. Sebebi ise şuydu. Amr İbni Ümeyye ed damri Amiroğullarından iki adamı öldürdüğünde, Resulullah Aleyhisselam bunların diyetini yani can bedelini vermek için yardım istemek üzere Nadiroğullarına gitmişti. Çünkü Nadiroğulları Amiroğullarının müttefikleriydiler. Günlerden de cumartesiydi. Resulullah'ın mahiyetinde bir grup Müslüman vardı. Resulullah Kuba Mescidinde namazını eda ettikten sonra, mahiyetindeki sahabesiyle beraber, Rivayete göre bunlar Ebu Bekir, Ömer, Ali, Zübeyir, Talha, Sa'd İbni Muaz, Sa'd İbni Ubade, Useyd İbni Hudayr radıyallahu anhümdür, Nadir oğullarının yanına geldi. Oturup kendileriyle Amr İbni Ümeyye'nin öldürmüş olduğu Kilabilerden olan iki kişinin diyetleri hususunda yardım etmeleri için konuştu. Pekala yardım ederiz, oturun size yemek yedirelim deyip, Birer birer peygamberin yanından savuştular. Bu sırada Resulullah Aleyhisselam onlara ait bir evin duvarına yaslanmış vaziyette oturmaktaydı. Sonra peygambere bir suikast düzenlediler. Liderleri Huyey İbni Ahtab evin damından Resulullah'ın üzerine bir taş bırakmak suretiyle onu öldürmeyi teklif etti. Bu teklifi kabul edip içlerinden Amr İbni Cihash adlı birini kayaya atması için görevlendirdiler. Bütün hazırlıklar yapıldı ve tam kaya atılacağı sırada bu suikast Resulullah'a vahiy ile bildirildi. O da sanki çok önemli bir şeyi istemiş gibi hemen yerinden kalkarak Medine'ye doğru hızla yürüdü. Ashabı kiram da kendisini takip ettiler. Resulullah Yahudilerin düzenlemiş oldukları suikasti onlara bildirdi ve içlerinden birini göndererek Muhammed İbni Mesleme'yi çağırdı. Muhammed İbni Mesleme yanına geldiğinde ona hemen Nadir oğulları Yahudilerine git ve onlara beni size Rasulullah gönderdi Siz kalkıştığınız kalleşlikle ahdi bozdunuz Onun için yurdundan çıkmanızı istiyor de Onlara 10 on gün mühlet veriyorum 10 gün sonra onlardan hangisi buralarda görülürse boynu vurulacaktır dedi Kaynuka oğulları gazvesi Bedir'den sonra, Nadir oğulları gazvesi ise, Müslümanların büyük bir çıkmaza düştükleri Uhud Harbi'nden sonradır. Uhud Harbi'ndeki zorluklara rağmen, Kaynuka oğullarının acı tecrübesi, Nadir oğullarının ahdi bozmalarında duraklamalarına sebep olmuştu. Ahit korunduğu ve ilişkilere devam edildiği sürece, iki grup arasında güvence devam ediyor demekti. Onun için Resulullah Aleyhisselam, Amr İbn Ümeyye Eddamri'nin radıyallahu anh öldürmüş olduğu Amir oğullarından olan iki kişinin diyetine yardımcı olmaları için Nadir oğullarına gitmişti. Çünkü Nadir oğulları Amir oğullarının müttefikleriydiler. Resulullah'ın onlara gitmesi ahde gösterdiği yüksek vefanın derecesini gösterir. Çünkü Resulullah'la Amir oğulları arasında bir ittifak yoktu. Resulullah durumu görmemezlikten gelebilirdi. Amr İbni Ümeyye radıyallahu anh'in bu iki kişiyi öldürmesinin sebebi şuydu. Amiroğullarının lideri bir rimaune denilen yerde yetmiş Müslümanın öldürülmesi olayına iştirak etmişti. Amr ibni Ümeyye de Amiroğullarından olan bu iki kişiyi bir rimaune şehitlerinin intikamını alacağını hesap ederek öldürmüştü. Rivayete göre de bu iki kişinin Resulullah aleyhisselamla aralarında bir ahit olduğu ve Amrin bunu bilmediği söylenir. Bunun için Rasulullah yanına ashabından sadece bir kaçını alarak nadir oğullarına gitmişti. Nadir oğulları Müslümanlarla ittifak halinde oldukları için yanına çok adam almayı uygun görmemişti. Fakat tarihleri boyunca ahitleri bozmak, peygamberleri öldürmek, sözleşmeleri tanımamak ve entrikalar çevirmek gibi ahlaklarıyla tanınmış olan Yahudilerin yine bu yönleri baskın geldi. Resulullah'ın aralarında olmasını onu öldürmek için çok uygun bir fırsat olarak gördüler. Eğer içlerinden herhangi biri kendiliğinden böyle bir işe kalkışsaydı, durum hoş görülebilir ve akıbetleri bu denli kötü olmazdı. Fakat suikast fikrini ortaya atan kişi liderleri Hüyey ibni Ahtap'tı. Yöneticilerin böyle bir cürümü işlemeye eğilimleri vardı. Etrafındaki zebanileri de onu desteklediler. Önceleri görmüş olduğumuz gibi Kaynuka oğulları da aynı eğilim içerisindeydiler. Kayayı bırakması için de içlerinden Amr ibni Cihaş'ı seçtiler. İsrail oğullarından olan peygamberleri Zekeriya ve Yahya'yı öldüren Yahudiler, İsmail oğullarından olan ve peygamberliği ellerinden alan Muhammed'i nasıl öldürmesinler? Bu sırada Allah-u Teala'nın rahmeti durumu kurtarmaya yetişti ve Yahudilerin niyetlerini Resulullah'a vahiy yoluyla bildirdi. Resulullah da Yahudilere sanki bir ihtiyacı için gidiyormuş gibi yaparak Medine'ye dönmek üzere yürüdü. Böyle yapmasının nedeni Yahudilerin niyetlerini ve planlarını keşfettiğine onların dikkatini çekmemek içindi. Müslüman bir lider düşmanlar için çok önemli bir hedeftir. Onun için çoğu zaman ve özellikle de zor anlarda dikkatli ve uyanık olmalı, isabetli davranmalıdır. Aynı zamanda müttefik düşmanların arasında İslami hareketin adamları olmalı, ahdi bozma veya ahde vefa konularında onların niyetlerini ve planlarını öğrenmelidirler. Resulullah'tan sonra vahiy kesilmiştir. Onun için düşmanların haberlerini araştırmak İslami hareketin bir görevi haline gelmiştir. Allah yolunun davetçilerinin gaflet veya iyi niyetleri sonucu düşmanlarından olan müttefikleri tarafından yok edilmeleri kendilerini Allah katında sorumluluktan kurtarmayacaktır. İslami hareket için müttefikleri ve düşmanlarına karşı zahirde cahilmiş gibi görünmek suretiyle onların planlarını öğrenmek ve bu planları anlamıyormuş gibi görünmek kadar kuvvetli bir vesile yoktur. Çünkü gizli kötülükler ve saklı niyetler böyle bir davranışla keşfedilebilir. Yine İslami hareket için düşman haberlerini araştıran kişilerin duygusal atılımlarda bulunmaları kadar zararlı bir şey yoktur. Böyle bir vazifeyle görevlendirilecek kişilerin, görevin tabiatının gerektirdiği ve uygulamakta olduğu görevden şüpheleri uzaklaştırabilecek ölçüde uyanık, sakin ve ani kararlar verebilme yeteneğine sahip olmaları gerekir. Önderimiz aleyhisselam ihtiyacını giderir gibi görünmek suretiyle ani karar alabilme ve planın gizli tutulmasını bizlere öğretmiştir. Onu öldürmek için Yahudilerin nasıl beklediklerini görmüşüzdür, tıpkı hicret gecesinde olduğu gibi. Resulullah her zaman uyuduğu yere Ali'yi bırakmış ve böylece müşriklerin kendisini öldürmeleri için onun uyanmasını beklemelerini sağlamıştır. Fakat kesin bir delil olmadan ahdi bozmaya İslami hareketin hakkı yoktur. Resulullah'ın Muhammed İbni Meslemen'in lisanıyla Huye'ye göndermiş olduğu hitaba gelince ''Yurdumdan çıkın çünkü siz kalkıştığınız kalleşlikle ahdi bozdunuz.'' Burada söz konusu olan kalleşlik sabittir. Yahudiler de bu konuda tartışmamışlardı. Çünkü Muhammed'in nübüvvetinin doğru olduğunu biliyorlardı. Asıl mevzuya değinmemişler ve ''Biz kesinlikle çıkmayız. İstediğini yapsın.'' diyerek alçakça bir cevap verip çıkmayı reddettiklerini ve savaşa hazır olduklarını belirtmişlerdir. Söz verip sözünde durmamak, Tehdit edip tenfiz etmemek Müslüman savaşçıya yakışmaz. Aksi takdirde söylenen sözün bir kıymeti kalmaz. Onun içindir ki sabah Yahudilerin cevabı ulaştığında ikindi vakti Resulullah Aleyhisselam onları kuşatma altına almıştı. İkindi namazını Nadir oğullarının açıklığında kılmıştı. Bunun üzerine Yahudilere olan dostluğunu ikinci bir kez ilan etmek üzere Beşinci tabur derhal harekete geçmiş, Abdullah İbni Ubey'in lisanıyla gizlice, ''Yerlerinizde kalın ve sakın çıkmayın. Benimle beraber olan kavmimden ve diğer Araplardan müteşekkil iki bin kişilik bir kuvvet, sizinle beraber savaşıp ölmeye hazırdırlar.'' diye haber yollayarak Yahudilere yardım vaat etmiştir. Dipnot Beşinci tabur tabiri, Ürdün'de halk arasında, Ürdün istihbarat Teşkilatını belirtmek için kullanılan bir terimdir. Burada yazar bu terimi kullanmak suretiyle Müslümanların içinde bulunan münafıklara işaret etmiş ve aynı zamanda ima ile Ürdün istihbarat Teşkilatının durumunu ortaya koymuştur. Neticede İbni Ubey onlara yardım etmediği gibi Kureyza Yahudileri de kendilerini bırakmış ne silah ne de adam yardımında bulunmuşlardır. Bu olay asırlar boyunca Müslümanlara ders olacak niteliktedir. Kuvvetli bir Müslüman cemaat münafıkların planlarını suya düşürebilir. Şer ve fitne davetçileri Müslüman cemaatin birliği ve kuvveti önünde harekete geçmeye cüret edemezler. Ancak saflar arasında bir sarsıntı, çözülme ve yöneticilere karşı güvensizlik buldukları zaman harekete geçebilirler. Saflarımızda şüphelerin, ucuz söylentilerin ve çeşitli şayiaların girmesine uygun bir ortam gördüğümüzde, safların yapısını yeniden ele almamız ve yeniden pekiştirmemiz gerekir. Müslümanların kuvvetinden korkup deliklerine saklananlar yalnızca münafıklar değildi. Yahudilerin üçüncü grubu, Kureyza oğulları da aynı durumdaydı. Kuşatma boyunca üç önemli hadise cereyan etmiştir. Birinci Hadise Azuk isminde mahir bir okçunun liderliğinde bir Yahudi okçu birliği Resulullah Aleyhisselam'ın ikamet etmekte olduğu deriden yapılmış bir çadır olan yönetim merkezini ok yağmuruna tutmuştu. Azuk ikinci bir girişimle yanındaki grupla beraber Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmek üzere harekete geçtiğinde Hz. Ali radıyallahu anh pusu kurarak kendisini öldürdü. Resulullah Aleyhisselam bununla yetinmeyip Ebu Dücane ve Sehl İbni Huneyf radıyallahu anh'in komutasında bir grup göndererek bu öncü Yahudi birliğini tamamen imha ettirdi. Hepsinin başları kesilerek kuyulara atıldı. Bu olay Müslümanların maneviyatlarının yükselmesinde büyük bir rol oynamıştı. Bu olay bizlere de ders olup, başarılı gerilla operasyonlarıyla düşman saflarına korku yaymanın gerekliliğini göstermektedir. Bu olaydan sonra Yahudiler kalelerini terk edip okçular göndermeye cesaret edememişlerdi. Çünkü göndermiş oldukları kahramanlarının öldürülmesinden sonra kendi canlarının da tehlikede olduğunu çok iyi biliyorlardı. İkinci Hadise Yahudilerin geçimlerini sağlamış oldukları hurmalıklarına yapılan taarruzdu. Müslümanlar Yahudilerin hurmalık ve mahsulatını ateşe veriyorlardı. Bu görevi temfiz etmek için önceden Yahudilerin din adamlarından olup sonradan Müslüman olan Abdullah İbni Selam ile Ebu Leyla el-Mazini radıyallahu anh görevlendirilmişti. Onlar hurma ağaçlarını yakmaya ve kesmeye başlayınca Yahudiler Ya Muhammed sen alemi fesattan men ettiğin halde Şimdi kendin yaş ağaçları kesip yakıyorsun diye bağırışmışlar ve yaş hurma ağaçlarının bırakılmasını istemişlerdi. Yahudilerin bu sözleri ve yaş ağaçların yakılması üzerine kargaşalık baş göstermiş ve yeni bir fitne uyanmıştı. Müslümanların gönüllerinde yöneticilerinin davranışlarına karşı bir şüphe belirmişti. Kimi değerli değersiz hurma ağaçlarını, kimi de yalnız değersizlerini kesip ateşe veriyordu. Sonunda Kur'an-ı Kerim, iki davranışında doğru olduğunu belirtip, Yahudilerin planlarını çıktığı yere döndürmüştü. İnkarcı kitap ehlinin yurtlarında hurma ağaçlarını kesmeniz veya onları kesmeyip gövdeleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyledir. Allah yolundan çıkanları böylece rezilliğe uğratır. Haşr Suresi 5. Ayet Düşmanın teslim olmasını sağlamak için sahip olduğu en kıymetli şeye taarruz etmek gerekir. Resulullah Aleyhisselam da Yahudilere karşı bunu uygulamıştı. Üçüncü Hadise Yukarıda bahsettiğimiz iki hadisenin neticesinde, altı gün devam eden kuşatmadan sonra Yahudiler, Medine'yi terk etmeye hazır olduklarını belirtip Resulullah Aleyhisselam'dan eman dilediler. Fakat şimdi durum değişmişti. Kuşatmadan önce Resulullah Aleyhisselam bütün her şeyleriyle birlikte Yahudilerin Medine'yi terk etmelerini istemişti. Fakat kuşatmadan sonra konulacak şart kuşatma öncesi konulan şart gibi olamazdı. Onun için Resulullah Aleyhisselam bugün o şartı kabul etmiyorum. Fakat silahlarınızı bırakıp develerinizin yükü kadar eşya alarak çıkabilirsiniz. ''Kanlarınıza ise dokunulmayacaktır.'' dedi. Huyey bu teklifi kabul etmedi. Konuyla ilgili olarak şu söyleyeceklerimiz bizi üzmektedir. Binlerce senedir yaşamlarını devam ettiren Yahudiler, tarihten aldıkları bu katı dersi idrak edip hafızalarına yerleştirmişler ve Resulullah Aleyhisselam'ın kendileri üzerinde uyguladıkları metodu Müslümanların üzerinde uygulamışlardır. 1967 yılında Yahudiler silah gücüyle Arap topraklarını işgal ettiklerinde Araplar 1947 senesinde öngörülen Filistin'in taksimi kararına dönmeyi kabul etmişler. Fakat Yahudiler 4 Haziran'daki sınırlarına dönmeyeceklerini belirterek bu kararı reddetmişlerdir. Dipnot Filistin'in Araplarla Yahudiler arasında taksimini öngören karar. 29 Kasım 1947 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 3'te 2 çoğunluk oyuyla alınmıştır. Bu karara göre Yahudi devletine kurulması için ayrılan topraklar tüm Filistin topraklarının %60 kadar bir bölümünü içeriyordu. Bu dersi Yahudiler, Arap Yarımadası'nda varlıklarını yok eden ilk düşmanları olan Resulullah Aleyhisselam'dan almışlar ve onun kullanmış olduğu metotları, ona tabi olanlarla yaptıkları savaşlarda uygulamışlardır. Kur'an'ını ve peygamberini terk etmiş olan sefil neslimizse, Allah'ı ve peygamberini tanımaksızın Yahudilere karşı savaşa girmişti. Onun için Allah bu nesli zillete düşürüp cezalandırdı. Tam 20 sene otoriteyi ele geçirmek için mücadele edip, hükmü ellerine geçirmek için birbirleriyle rekabet ettiler. Hükümetler, Yahudilerle savaşıyoruz maskesi altında halklarının kanını emdiler. İş ciddiyete bindiği zamanda oluşturdukları bozuk yapı, yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaç gibi Yahudilerin bir vuruşuyla çöküverdi. Yahudiler silahsız olarak çıkmayı reddettiler. Resulullah Aleyhisselam da kuşatmaya devam etti. Yahudilerin arasında Müslüman olarak teslim olanların bütün mallarını alabileceğine dair bir haber yaydı. Bunun üzerine Yamin İbni Ömer ve Saad İbni Veheb Müslüman oldular ve bütün malları kendilerine verildi. Bu iki Yahudiden Yamin İbni Ömer, Yahudilerin arasında büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Ortaya on veya beş dinarla bir deve yükü hurma ödül koymak suretiyle Resulullah Aleyhisselama suikast düzenlenmesini isteyen Amcasının oğlu Amr İbni Cahş'ı bir suikast düzenleyerek öldürttü. Suikasti Kays'tan bir adam gerçekleştirdi. Bu olay Resulullah Aleyhisselam'ı memnun etti. Bu olay mücahitlerin hangi yoldan olursa olsun düşmanlarına ulaşabilmeleri için büyük bir genişlik sağlamıştır. İyi korunma altında oldukları için Müslümanların bazen düşmanlarına ulaşması mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda kafirlerin içinde yaşayan fertler, mal ve parayla örgütlenerek bu düşmanların ortadan kaldırılmasını gerçekleştirebilir. Savaş, hiledir. Kendilerine savaş açıp karşı durduğumuz, düşman olarak nitelendirdiğimiz kimselere karşı hedeflerimizi gerçekleştirmek için, hedefe ulaştıracak olan herhangi bir yolu kullanmamızda hiçbir sakınca yoktur. Düşmanın, kendi içindeki şahısların, Mala ve paraya olan rağbetlerini kullanarak onları yok etmeye yönelik hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz. Düşmanın zayıf noktalarını ve içindeki bozuklukları kendi içindekiler kadar iyi hiç kimse bilemez. Yamin radıyallahu anhinde Müslüman oluşu üzerinden daha bir veya iki gün bile geçmeden onu Resulullah aleyhisselamın öcünü almaya itmiş ve kendisine en yakın kişilerden olan amcasının olduğunu öldürtmüştür. Yahudilere karşı kurulan kuşatma 15 gün devam etti ve Yahudilerin yurtlarından çıkarılmasıyla sonuçlandı. Yahudilerin çıkarılması görevini Muhammed İbni Mesleme radıyallahu anh üstüne aldı. Kuşatma esnasında Yahudiler kendi elleriyle kendi evlerini yıkıyorlardı. Müslümanlar da ulaşabildikleri Yahudi evlerini yakıp yıkıyorlardı. Anlaşma yapılana kadar durum böyle devam etti. Sonunda mallarını, kadın ve çocuklarını develere yükleyip Medine'yi terk ettiler. Kadınlar develerin üzerine yerleştirilen hevdeçlere binmişlerdi. Üzerlerine ipek ve dibaçtan elbiseler giymiş, altından süs ve takılarını takmışlardı. Hüzün ve teessür göstermemek için def çalıp şarkı söylüyorlardı. Medine çarşısından geçerken halk yolun kenarlarında onların geçişlerini seyrediyordu. Kervanları tam 600 deve yükünden oluşmaktaydı. İçlerinden bazıları kendilerine yakın olan Hayber'e, bazıları da Şam topraklarına gittiler. Hayber'e gidenler Huyey ibn Ahtab, Selam ibn Ebil Hukayk ve Kinane İbn Rabi, İbn Ebil Hukayk gibi büyük Yahudilerdi. Münafıklar Yahudilerin Medine'yi terk edişine çok üzülmüşlerdi. İşte bir Yahudi milleti hezimete uğruyor ve kinleri kendi evlerini elleriyle yakacak dereceye varıyordu. Tüm silahlarını Müslümanlara ganimet olarak bırakarak anlaşmaya mecbur ediliyor, sözleşmeyi bozmalarının cezası olarak yeryüzünde dağınık bir şekilde yaşamaya maruz bırakılıyorlardı. Mallarını ve kıymetli eşyalarını almışlar, silahlarını ve şereflerini Müslümanlara ganimet olarak bırakıp gitmişlerdi. Allah-u Teala,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 İnananların elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri! Ders alın! Allah onlara sürülmeyi yazmış olmasaydı, dünyada başka şekilde azap verecekti. Ahirette de onlara ateş azabı vardır. Bu, Allah'a ve Peygamberine karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki, Allah'ın cezalandırması şüphesiz çetindir. Haşr Suresi 2-3-4 allah Teala onları yurtlarından çıkardı ve kalplerine korku saldı. Çünkü onlar Allah'a karşı gelip onun elçisine savaş açtılar. Öyleyse bugünkü durumlar nedendir? Yahudiler vaat edilen topraklara kendilerinin iddia ettikleri gibi muzaffer olarak dönüyorlar, yurtlarından çıkmak ve hicret etmekte İslam topraklarının çocuklarına kalıyor. Mülteciler ve yurtlarından çıkarılmış olan kişiler sıfatıyla göçe tabi tutuluyorlar. Yahudilerle yapılan bunca savaştan sonra çıkıp gitmek Müslüman ismiyle isimlendirilenlere kalıyor ve Yahudiler toprağın varisleri oluyorlar. Bunun sebebi Yahudilerin çıkarılış sebeplerinin aynısıdır. Çünkü onlar Allah'a ve Peygamberine karşı gelmişlerdi. Kim Allah'a karşı gelirse Allah'ın cezalandırması şüphesiz çetindir. Bugün Filistin'e, Yahudilerin gasp ettiği Esra ve Miraç topraklarına dönmek isteyen Filistin devrimi, aynı sancakla dönmek istemektedir. Allah'a ve Peygamberine karşı gelmek sancağıyla, dünyanın Filistin halkının yegane temsilcisi olarak kabul ettiği Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin devrimi topraklarına laiklik ismiyle dönmek istiyor. Devletini kurmak isterken, dine değil, Beşeri kanunlara, beşeri cehalet ve heveslere dayanmak istiyor. Hükmün Allah'tan başkasına ait olmasını istiyor. Allah'a ve peygamberine karşı gelmenin hangi türü bundan daha kötüdür? Onun için iş gittikçe zorlaşıyor. Akıtılan kanlar toprağa yakınlaştıracağı yerde uzaklaştırıyor. Yahudiler bu topraklarda yaşayan Müslümanları Filistin'den Lübnan'a uzaklaştırdılar bütün yeryüzüne dağılmalarına sebep oldular. Sadece yurtlarından uzaklaştırmakla kalmayıp, yurtlarının civarından bile uzaklaştırdılar. Yeryüzünde darmadağın olan bu insanların, Allah'a dönerek, O'nun yardımına kavuşmak, Allah'a tevbe ederek, O'nun zaferine ulaşmak vakitleri gelmedi mi? Yurtlarından uzaklaştırılanlar, Allah'tan uzak oldukları sürece, yurtlarına dönemezler. Onlar da şimdi, İsrailoğullarının düştüğü şaşkınlık içerisinde. Bu şaşkınlık 40 yıldır süre gelmiştir ve hala da Müslümanlar uyanmamışlardır. Tehlikenin ve çarenin nereden geldiğini anlayamamaktadırlar. İsrailoğulları, İsmailoğulları ve yeryüzünün bütün ehli için durum aynıdır. Bu, Allah'a ve Peygamberine karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezalandırması, şüphesiz çetindir. Müslümanların Yahudilerden ganimet olarak aldıkları silahlara gelince, bunlar elli zır, elli mifer ve 340 kılıçtan ibaretti. Bu silahların gelişmekte olan İslam ordusunun silahlandırılmasında büyük katkısı olmuş ve kafirlere karşı yaptıkları savaşlarda Müminlere kuvvet kazandırmıştır. Kureyza oğulları, Kaynuka oğullarının sona erişi Bedir'den sonra. Nadir oğullarının Uhud'dan sonra, Kureyza oğullarının ise Hendek'ten sonradır. Dipnot Nadir oğulları gazvesinin Bedir'den altı ay sonra olduğunu belirten bir görüş daha bulunmaktadır. Kureyza oğullarının Müslümanlara yaptığı kalleşlik çok büyüktü ve tam olarak Yahudilerin tabiatını sergiliyordu. Onun için sonları da çok kötü bir son olmuştu. Bu olayda en büyük rol, yenik lider Nadir oğullarının efendisi, Huyey İbni Ahtab'ındı. Hayber Yahudilerinin yanına sığmış olan Huyey, Mekke'ye giderek Muhammed'e karşı onunla kendi yurdunda savaşmak ve ondan intikam almak üzere savaş ateşleri yaktı. ahzab Harbi, Hendek gazası, Yahudilerin sebep olduğu bir savaştır. Şöyle ki, resul Ekrem Aleyhisselam, Beni Nadir'i yurtlarından sürgün ettiği zaman bunların eşrafı Hayber Yahudilerinin yanına sığmışlardı. Hayber'de kuvvet ve adet yönünden üstün bir Yahudi halkı bulunmaktaydı. Bunlardan başlarında Huye İbni Ahtab ve içlerinde Selam İbni Ebil Hukayk, Kinane İbni Ebil Hukayk, Evsten Havze İbn Kays Elvail ve Ebu Amir El er Rahib olmak üzere 20 kadar Yahudi Mekke'ye giderek Kureyş'e yakındılar ve onları Resulullah Aleyhisselam'a karşı savaşa davet ettiler. Kureyş'e, ''Muhammed'in sonunu getirene kadar sizinle beraberiz. Ona karşı savaşmak için sizinle birleşmeye geldik.'' dediler. Bunun üzerine Kureyş'e bir gayret geldi. Bir türlü hazmedemedikleri Bedir yenilgisinden kalma kinlerini hatırladılar. Ebu Süfyan Yahudilere hitaben ''Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Muhammed'e karşı bize yardımcı olanlar bize en yakın ve en sevgili insanlardır.'' dedi ve bütün Kureyş öbeklerinden elli kişi çıkararak, sırtlarını Kabe duvarına dayamak suretiyle birbirlerine destek olacaklarına ve içlerinden tek kişi bile kalmayana kadar Muhammed'e karşı tek vücut halinde çarpışacaklarına dair yemin edip anlaştılar. Sonra Ebu Süfyan, ''Ey Yahudi milleti, siz ilk kitap ve ilim ehli olan insanlarsınız.'' ''Muhammed'le bizim ihtilafa düştüğümüz konu hakkında bize bilgi verin. Bizim dinimiz mi yoksa Muhammed'in dini mi hayırlıdır? Bildiğiniz gibi biz Kabe'nin bakımını yapar, yaşlı develeri kurban eder, hacılara su dağıtır ve putlara taparız.'' dedi. Yahudiler, ''Yemin olsun ki siz ondan daha evlasınız. Siz Kabe'yi yüceltiyor, hacıları suluyor, ''Develeri kurban ediyor ve babalarınızın taptıklarına tapıyorsunuz. Yemin olsun ki siz ondan daha evlasınız.'' dediler. Bunun üzerine Allahü Teala şu ayeti celileyi nazil etti. ''Kendilerine kitap verilmiş olanların, puta ve şeytana inanıp inkar edenlere, bunlar inananlardan daha doğru yoldadır.'' dediklerini görmedin mi? Nisa suresi 51. ayet Sonra Yahudiler... Kureyş'le buluşmak üzere bir vakit belirleyerek yanlarından ayrıldılar. Gatafan, Beni Süleym, Beni Esed, Fizare, Beni Mürre, Eşca gibi kabileleri de dolaşarak Hayber'in bir senelik hurma mahsulünü kendilerine vermek vaadiyle bunları da ayaklandırdılar. Nadir oğullarının yurtlarından zillet ve kin içerisinde çıkarılmaları Muhammed'in birinci düşmanı olan Kureyş'le ittifak içerisine girmelerine neden olmuştur. Siyasi çalışmalar neticesinde Arapların çoğunu Resulullah'a karşı savaşmak için hazırlamışlardır. Kureyş, Gatafan ve Süleym gibi kabileleri Resulullah'a karşı savaşmaya ikna edebilmişlerdir. Günümüzün İslami hareketleri er veya geç Yahudilere karşı bir savaşa girişecektir. Yahudilerin Müslümanları ortadan kaldırmak için düzenlemiş olduğu planları öğrenmenin bu savaşta Müslümanlara çok büyük faydası olacaktır. İşte belirli bir süre Müslümanlara boyun eğmiş olan Nadir oğullarının kalplerindeki kin ateşi yenilgiden sonra birdenbire alevlenmişti. Sonuçta sadece Muhammed'i yenilgiye uğratmak için değil, onu tamamıyla ortadan kaldırmak için Araplarla anlaşmışlardır. Günümüzde de Yahudiler, İslami hareketleri kendi toprakları üzerinde vurup kökünü kazımak için Arap liderleriyle perde arkasından ve açıkça ilan edilmemiş bir ittifak içerisindedirler. Allah yolunda çarpışan mücahitlerin ortadan kaldırılmaları için çoğu zaman İsrail, komşuları olan Arap ülkelerine karşı sessiz kalmakta ve bölgede güveni sağlamaktadır. Hama ve Lübnan olayları buna en güzel örnektir. İslam'ın sesinin yükselmemesi için şehirler, içindeki halkıyla beraber yerle bir edilmiş, mescitler, cemaatleriyle beraber gömülmüştür. Yahudilerin bu iş için ne kadar mal sarf ettiklerini ve malın bir silah olarak Yahudilerde ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Filistin'e hicret etmelerine müsaade etmesi için Sultan Abdülhamit Han'ı mal karşılığında satın almayı düşünmüşlerdi. Hatta Filistin'de Yahudi devleti kurmayı öngören Balfour'un deklarasyonuna karşılık, Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizleri parayla satın almışlardı. Burada da, Gatafan ve diğer Arap kabilelerinin Müslümanlara karşı savaşa girmelerinin karşılığında, Hayber'in tam bir senelik hurma mahsulatını teberruh etmekte ve Müslümanlara karşı savaşmalarını sağlamak için düşmanlara lojistik destek sağlamaktadırlar. Diğer yandan Afrika kıtası da Yahudi pazarlarından biriydi. Tam 17 Afrika ülkesinin İsrail'i resmen kabul etmeleri de bunun bir meyvesidir. Siyaset dünyasında sadece Müslümanlar hariç olmak üzere prensiplere yer yoktur. Yahudiler menfaatlerinin olduğu noktada prensiplerine rahatça ters düşmekten kaçınmazlar. Bu durumları itibariyle aynı Hristiyan ve müşriklere benzerler. Hatta onlardan daha kötüdürler. Onun için Allah'a inanıp, onun kitabıyla hükmeden Müslümanlara karşı putperest müşrikleri daha eftal saydıklarını, Muhammed'in Allah katından gönderilmiş bir peygamber olduğunu bildikleri halde Kureyş'in putperestlik dinini doğru kabul ettiklerini görüyoruz. Onun için müttefiklerimizle aramızda olan ortak yönlere bakarak aldanmamamız gerekir. Çünkü menfaatlerin karşısında prensipler bir kenara atılmakta, menfaatler değiştikçe prensiplerin hükümleri de düşmektedir. Diğer bir yandan Yahudilerin dünyada İslam ve Müslümanlara karşı uygulamakta olduğu fikri saptırmalar Müslümanların ufuklarını kapatacak dereceye gelmiştir. Yahudiler Müslümanları kökünden silip atmak için dünyanın her yerinde çeşitli isimlerle bir takım sapık fikirler ortaya atmaktadırlar. İşte mason locaları, bir takım varlık ve kurtuluş fikirleri, Marksizm ve laisizm fikirleri bu fikri saptırmalara birer örnektir. Onlar puta ve şeytana inanıp inkar edenler için ''Bunlar inananlardan daha doğru yoldadır.'' demektedirler. Yahudilerin olayların gelişmesindeki rolleri çok büyüktü. Bununla da kalmayıp ahdi bozmaları için kardeşleri Kurayza oğullarını da kışkırtmaya başladılar. Siyer'in Huyey İbni Ahtab hakkındaki rivayetlerine göre bu kışkırtma savaş esnasında vuku bulmuştur. Ordunun yürüyüşü esnasında Huyey İbni Ahtab, Ebu Süfyan, İbni Harp ve Kureyş'e ''Milletimden olan Kureyza oğulları da sizinle beraberdir. Kureyza oğullarının yeterli savaş gücü bulunup tam 750 savaşçıları vardır.'' diyordu. Medine'ye yaklaştıklarında Ebu Süfyan kendisine ''Milletinin yanına gitti, Muhammed ile aralarında olan ahdi bozsunlar.'' dedi. Bunun üzerine Huyey, Kureyza oğullarının yanına geldi. Resulullah aleyhisselam, Medine'ye geldiği zaman, Nadir ve Kureyza oğulları ve onlara tabi olan Yahudilerle, kendi aleyhlerine olmamaları üzerine surh yapmıştı. Medine'ye hücum edenlere karşı kendisine yardımda bulunmaları ve Evs ile Hazzeç kabileleri arasındaki ilk yerlerinde ikamet etmeleri üzerine sulh yaptığı da söylenmektedir. Huye, Kureyza oğullarıyla Resulullah arasındaki anlaşmayı yapan Ka'b ibn Esed'e gitti. Kureyza oğulları Huyey İbni Ahtab'ın yurtlarına girmesinden hoşlanmadılar. Huye, liderliği ve baş olmayı sevdiği için ondan hoşlanmıyorlar ve kendisini Kureyş'in Ebu Cehil'ine benzetiyorlardı. Huyey'in ilk karşılaştığı kişi Azal İbn-i Semuel oldu. Huyey, Azal'e, seni Muhammed'den rahatlatacak bir haberle geldim. İşte Kureyş, Akik Vadisi'ne, Gatafan'da, Zigabe'ye girmiş vaziyetteler, dedi. Azal, vallahi bize zamanın zilletini getirdin, dedi. Huyey de, böyle söyleme, diye cevap verdi. Kab Huyey ibn Ahtab'ın geldiğini duyunca, kalesinin kapısını kapattırdı. Huyey içeri girmek için izin istedi. Kapıyı açmayı reddetti. Huyey Ka'ba seslenerek "Ey Ka'b, yazıklar olsun sana. Aç kapıyı." dedi. Ka'b "Ey Huyey, asıl sana yazıklar olsun. Sen uğursuz bir adamsın. Ben Muhammed'le bir anlaşma yaptım ve aramızdaki bu anlaşmayı da bozacak değilim. Çünkü şu ana kadar ''Kendisinden doğruluk ve vefadan başka bir şey görmedim.'' dedi. Huyey, ''Yazıklar olsun sana, kapıyı aç da öyle konuşalım.'' dedi. O da ''Açmam.'' diye cevap verdi. Huyey, ''Yemin ederim ki senin yemeğinden yemeyeyim diye cimriliğinden kapıyı açmıyorsun.'' dedi. Bunun üzerine Kâb kapıyı açtı. Huyey, ''Ey Kâb, sana yazıklar olsun.'' Sana zamanın izzetini getirdim. Bütün eşrafı ve liderleriyle Kureyş'i getirip onları revme yakınında serlerin toplandığı bir vadiye indirdim. Bütün eşrafı ve liderleriyle birlikte Gatafan'ı getirip onları Uhud yanında zemb Nukma denilen bölgeye yerleştirdim. Muhammed'in sonunu getirmeden dönmeyeceklerine dair benimle anlaşıp söz verdiler dedi. Kâb ''Vallahi bize zamanın zilletini getirdin. Gürlü parlayan fakat içinde hiçbir şey olmayan suyu tükenmiş bulutları getirdin. Yazıklar olsun sana Huyey. Beni kendi halime bırak. Ben şu ana kadar Muhammed'den doğruluk ve vefadan başka bir şey görmedim.'' dedi. Huyey her türlü kurnazlık ve ikna kabiliyetini kullanarak konuşmaya devam edip, sonunda Kâb'ı ikna etti ve eğer Kureyş ve Gatafan Muhammed'e ilişmeden dönecek olurlarsa, senin başına gelecek olanların benim de başıma gelmesi için seninle birlikte kalene girip savunma yapacağım diyerek Kâb'a söz verdi. Bunun üzerine Kâb İbni Esed ahdi bozdu ve Resulullah Aleyhisselam'la aralarında olan anlaşmadan muaf olduğunu ilan etti. Sonra Kureyza oğullarının liderlerinden olan Zübeyir İbni Bağtağ, Nebaş İbni Kays, Azal İbni Semuel, Ukbe İbni Zeyd ve Kab İbni Zeyd'i çağırarak onlara antlaşmayı bozduğunu bildirdi. Allah kendilerinin helak olmasını istediğinden durum bu şekle girmişti. Kavmiyetçilerin çoğu zaman Yahudilerle Siyonistlik arasındaki farktan söz ettiklerini, Siyonizme karşı savaştıklarını fakat Yahudilere karşı savaşmadıklarını, aksine Yahudilerden çoğunun kendilerine yardımcı olduklarını kabul ettiklerini duyuyoruz. Gasp edilmiş topraklarda, Filistin'deki savaşın sadece Siyonistlere karşı olduğunu, hukuki kabul veya kurtarılmak suretiyle toprak meselesi halledildiğinde, Yahudilerle kavmiyetçiler arasında bir ihtilaf kalmayacağını vurgulamaktadırlar. Kavmiyetçilerin layık olduklarını, din veya din toplumuna karşı olmadıklarını, Arap topraklarının gasp edilip Yahudilere peşkeş çekilmesine karşı olduklarını söylemektedirler. Böyle düşünenlerin hepsine birden, neticede Yahudilerin bir blok halinde birleşeceklerini gösteren bu canlı örnekleri sunmaktayız. Yahudilerin bazıları diğerlerinden daha kindar olabilir fakat neticede hepsi düşmandırlar. Onun için antlaşmayı bozmuşlardır. Müslümanlar ittifak ve antlaşmalar yaparken, Düşmanlarına karşı sadece onların tarihlerini göz önüne alarak davranmamalıdırlar. Fakat onların bu kara tarihlerini unutmak ve bunu hesaba katmamak da ahmaklıktır. Kavmiyet davetçilerin bazılarında bu ahmaklık Yahudilerin Müslümanlarla olan tarihlerinden hiçbir şey bilmemek derecesine kadar varmıştır. Yahudilerin tarihi Rusya, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki tarihinden bahsetmekte fakat Arap topraklarında Müslümanlarla olan savaşlarından bahsetmemektedir. Arap topraklarından Yahudi dikeninin ancak İslam'la ve Resulullah Aleyhisselam'ın eliyle çıkarıldığını unutmakta ve görmemezlikten gelmektedirler. Resulullah Aleyhisselam'ın bu girişimleri neticesinde, Yahudilerin 14 asır boyunca süren askeri varlıkları sona ermişti. Ancak İslam'ın hükmünün sona erişiyle yeniden ortaya çıkmış, Kureyza ve Hayber'in intikamını almaya başlamışlardır. İslam varlığını kökünden silip atmak düşüncesiyle Hayber'de kalan Kaynuka, Nadir ve Kureyza Yahudilerinin hepsi orduları ve grupları bir araya getirip Müslümanlarla savaşmak için saflarını birleştirmişlerdir. Burada düşmanlarının zayıf olduğu durumda Yahudi tabiatının nasıl olduğu belirmektedir. Nasıl olabilir ki? Size üstün gelselerdi bir yakınlık veya ahit gözetmezlerdi. Kalpleriyle istemezlerken sizi ağızlarıyla hoşnut etmeye uğraşırlar. Onların çoğu fasıktırlar. Tevbe Suresi 8. Ayet Onlar zayıf oldukları müddetçe ahde vefa gösterirler. Saldırıya geçmek için bir fırsat bulduklarında da ahdi bozarlar. Onlar kendilerine Resulullah Aleyhisselam'la yapmış oldukları antlaşma hatırlatıldığında ''Muhammed de kim oluyor? Muhammed'le aramızda anlaşma yoktur.'' demişlerdi. ahsap harbinin şartları kadar ağır şartlar Müslümanların başından geçmemişti. Yahudilerle yapılan anlaşma böyle günler içindi. Buna rağmen savaşın en şiddetlendiği bir anda anlaşmayı bozdular. Liderleri olan Kâb'ın iyilik belirtileri göstermesine rağmen neticede o da bir Yahudiydi ve İslam varlığının sona ermesi kadar hiçbir şey onu memnun edemezdi. Onun için kendisiyle aynı görüşte olanlara katıldı. İşte ne kadar sevgi gösterip barışçı davransalar da Yahudi ve Hristiyanların nihai hedefi budur. Kendi dinlerine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden hoşnut olmayacaklardır. De ki: Doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra Onların heveslerine uyarsan andolsun ki Allah'tan sana ne bir dost ne de yardımcı olur. Bakara suresi 120. ayet. Onlar güçleri yettikleri sürece ne teorik olarak ne de pratikte İslam'la beraber yaşamayı kabul etmezler.